Det Merhaba, hariçtan sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çelenk. Sezon başladı ve İstanbul'un herhalde en çok merak edilen etkinliği 15. İstanbul Bienali 30. yılını kutluyor. İKSV tarafından düzenleniyor. Hariçtan sanat programında açılışı bu hafta yapılacak. Hatta yarın Sembenova Fransız Lisesi'nde bir basın toplantısıyla öncelikle medya mensupları ve önemli ziyaretçilere sunulacak. Ardından da cumartesi günü ücretsiz olarak gezilmeye başlayacak İstanbul İstanbul direktörü konuğum Bige Örer. Bige hoş geldin. Hoş bulduk Ceren. Bige, İKSV'nin düzenlediği İstanbul Biyana'nın direktörlüğünü yapıyor uzun yıllardır ama yanı sıra 13 Eylül'de açılacak ve Paris kentindeki Stade Stadezhar Misafir Sanatçı Programı'na yine İKSV davetiyle katılan sanatçılardan beşinin çalışmalarına yer veren bir serginin de küretörü. İstanbul'daki Fransız Kültür Merkezinde görebileceğiniz Aylaklar Sergisinin sanatçıları hepsi kadın: Aslı Çavuşoğlu, İnci Furni, Yasemin Özcan, İz Öztat ve Zeyşan ve Güneş Terkol diyelim. Böylece Fransız Kültür Merkezindeki Aylaklar Sergisinde buradan duyurusunu yapalım. 13 Eylül itibariyle gezilebilir. Ama asıl konumuz olan 15. İstanbul Bienalına geçelim hemen. Bienal 12 Eylül'den itibaren öncelikle basın mensupları tarafından gezilebilir olacak. Çeşitli açılış etkinlikleri ve bir kamusal programla destekleniyor. Cumartesi günü itibariyle de yani 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında ise tamamen ücretsiz olarak gezilebilir. Ayrıntıları İKSEV'in web sitesinden de öğrenebilirsiniz. Biz Bige bir Örer'le biraz onun Biennale'nin de küratörü olması Biennale'nin pardon direktörü olması nedeniyle Daha özel daha kişisel Bilgiler alacağız Onun vurgulamak istediklerini ön plana çıkartmaya Çalışacağız Şuradan başlayayım İyi bir komşu adını taşıyor Küratörlüğünü Elm Green ve Draxet Adlı sanatçı ikilisi Üstleniyor ve 15. İstanbul Biennale'nin mekanlarını da geçtiğimiz aylarda Duyurdunuz ben de hatta hariçten sanat programında Sanatçı listesiyle mekanlara Yer vermiştim daha önce fakat bu mekanlarda Mekanları BNL'in direktörü olarak bir de senden e, dinlemek isteriz. İstanbul BNL'nin malum alameti farikası her BNL'de farklı farklı mekanlarla kenti yeniden keşfetme imkanı. E, özellikle mekana özgü projeler ya da kentin farklı yerlerine yayılmış yepyeni bilmediğimiz mekanları yeniden keşfetme imkanı. Ve bunu da herhalde küratörleri de çok heyecanlandıran bir küratöryel e, çerçevenin adeta önemli bir parçası halinde olması. Sen küratörlerle birlikte Yani Michael M. Green ve Ingrid Rakset ile nasıl tespit ettin bu sefer mekanları? Nasıl buldunuz bu yerleri? Neden seçtiniz bu alt mekanı ve Biennial'i nerelerde geziyoruz? Bir de senden dinleyelim. Çok teşekkürler Çelenk. Öncelikle senin de dediğin gibi her Biennial e, hazırlıklarına başladığımızda Biennial mekanlarını seçme ve belirleme süreci hem e, uzun bir araştırma süreci hem de e, kavramsal çerçeveyle birlikte Biennale'nin teması ile birlikte mekanları düşündüğümüzde de çok keyifli bir süreç. Bu Biennale'nin teması iyi bir komşu ve iyi bir komşu aslında temasına e, paralellik gösterecek şekilde Biennale mekanlarının da birbirine komşu mekanlar olması fikriyle aslında yola çıktık. E, bu Biennale'de hem de ...çok yeni iş yapan... ...çok yeni prodüksiyon... ...gerçekleştiren sanatçılar var... ...yani 56 sanatçımızın 30'u... ...İstanbul'a ve bu bir yana ...özgü işler ürettiler... ...o anlamda da sanatçıları... ...hazırlık aşamasında... ...İstanbul'a davet etmek... ...ve mekanları ziyaret edip... ...mekanlara da cevap verecek şekilde... ...işler üretmelerini... ...sağlayabilmek bizim için önemliydi... ...e... Tarihi, daha çok tarihi konumlandırmalar ve müze koşulları e, aslında isteyen, gerektiren işler, işlerin sergilenmesi için e, iki müze e, mekanı kullanıyoruz. İstanbul Modern ve Pera Müzesi. E, bu sene Pera Müzesi'nde hem e, geçici sergi salonlarının aslında üç katına ek olarak... ...ikinci kattaki koleksiyon katında da e, koleksiyonla ilişkiye geçen aslında iki sanatçının da işlerine yer veriyoruz. Koleksiyona da müdahale edecek yani evet, sanatçılar. Evet, o anlamda gerçekten e, Pera Müzesi de koleksiyonu e, o mekanda aslında çalışacak sanatçılara... Aç ...açtıkları için çok şanslıyız. Sanatçılar ve küratörler de çok şanslı hissediyorlar. E, ayrıca Pera Müzesi'nde eğitim programları... E, ...kamusal programların bir bölümü de gerçekleşecek. Ve e, hem Pera Müzesi'nde hem İstanbul Modern'de de... E, ...aslında sergilerin yanı sıra film programı da... E, ...müzelerin e, film küratörleri tarafından düzenleniyor... Ee, müze mekanlarının yanı sıra Galata e, Rum İlk Öğretim Okulu e, bizim son üç bienaldir aslında kullandığımız bir mekan. Zaten İKSV'nin herhalde İstanbul Kültür Hayatı'na kazandırmak için böyle altını çizdiği ve kullanmaya başladığı bir yer. Kesinlikle e, ve okulun e, okul aslında bize hem m, tarihiyle hem de e, eğitim, Ve e, öğrenme süreçlerine belki farklı perspektiflerle şu anda da bakmamızı e, sağlayacak şekilde e, işlere yer, e, yer, yer vermemizi mümkün kılıyor. Belki dinleyicileri hatırlatmak adına artık kullanılmayan bir okul değil mi? Burası evet. Necati Bey Caddesi üzerinde. Hı hı, kullanılmayan bir e, okul ve son e, yaklaşık 5-6 senedir de e, çeşitli sergileri e, konuk ediyor. Üç ana mekanımız var diyebilirim. Yani sanatçı dağılımına baktığımızda da yaklaşık 12-15 sanatçı bu üç mekanda yer alacak. Bunların dışında küçük Mustafa Paşa Hamamında iki sanatçı Monika Bojović'in ve Stephen Ross'un işleri. Ne ...yer vereceğiz. Geçtiğimiz yani orada... İstanbul Biyana'yı keşfetmiştik orayı. Yani çok yıllar öncesinde ben böyle bir gezme fırsatı bulmuştum. Hı hı. Ama geçtiğimiz İstanbul Biyana'yı da Vahiş ...o yerleştirmesi diyeyim, video yerleştirmesi hepimizin aklında elbette. Ama o zaman hala böyle restorasyonu devam eden bir yerdi. Ve daha küçük ölçekli kullanmıştınız galiba. Geçen Biyana'da erkekler bölümünü hı hı. kullanmıştık. Aslında erkekler bölümü daha... E Tırnak içinde ihtişamlı bir e, mekan diyebilirim. E, kadınlar bölümünün henüz renovasyonu, restorasyonu ta tamamlanmamıştı. Bu biennialde iki e, bölümde kullanabileceğiz. Burası nerede? İstanbul'un en eski hamamlarından biri. Evet burası e, en eski hamamlarından biri e, Balat'ta bu hamam. E, Kadir Has Üniversitesi'ne aslında çok yakın. Hı hı. Ee, ve aynı zamanda hamamda Tuğçe Tuna'nın da performansları, Tuğçe Tuna ve ekibinin performansları gerçekleşecek. Ee, Bienal boyunca her cumartesi saat 17.30 ve 20.30'da e, Bienal açıldığı hafta sonu 16 Eylül ve 17 Eylül'de de hem cumartesi hem pazar e, günde ikişer performans olacak. Bu o, performanslarda aslında mekanı çok farklı bir şekilde deneyimlememizi sağlayacak diye düşünüyorum. Birisi daha güneş batmadan, sekiz buçuktaki güneş battıktan sonra mekanın farklı ışıklarını da görmemizi aslında sağlıyor. Bir mekanımız da Ark Kültür. Ark Kültür de son aslında son dönemde çeşitli bağımsız sergileri ağırlamış olan Cihangir'de üç katlı bir, Villa. Orayı nasıl seçtiniz, nasıl belirlediniz onu özellikle merak ettim doğrusu. Çünkü kendi hikayesi olan bambaşka bir konuta dönüşecek orası değil mi? Kesinlikle. Bir sanatçımızın biyanal için üretmek istediği aslında iş bir ev müzeydi. Ve bu ev müzenin de gerçekleşmesi için İstanbul'da birçok ev müzesini ziyaret etti. Ve o müzelerden ilham alarak projesini şekillendirdi. Ve özellikle bu projenin e, hali hazırda karma sergilerin gerçekleştirildiği bir mekanda değil, bir evde e, olmasına çok arzu etmişti. Ark kültür böyle bir yer mi? Biraz belki o mekanın tarihinden de bahsedebilirsin. Evet, ark kültür tamamiyle böyle bir yer. Aslında Cihan Girde, e, manzara olarak belki bildiğimiz sokakta, <gülüyor> Batarya sokakta e, böyle gizli saklı kalmış, üç katlı. Bir e, bir bina. yani Bundan evvel de zaten ev olarak kullanılmış. E, bir önceki sahibi bir İtalyan antika e, antikacı Sergio Bey. E, ve e, o ondan daha sonra da şu andaki mekanın sahibi e, mimar Gülfem Hanım alıyor ve renove ediyor bütün binayı. E, şimdi de ...belirli bağımsız sergiler için... ...aslında kullanılmasını mümkün kılıyor. Mahmut Halettin projesi için... ...tabii birebir... ...uygun bir mekan oldu. Gerçekten... ...bundan evvel... ...karma sergiler, solo sergiler için... ...kullanılmıştı. Ama şu anda... ...mekanı bambaşka bir şekilde sanırım... ...tecrübe etmemizi sağlayacak... ...Mahmut'un işi. Bir mekanımız daha var... ...Yoğunluk. Yoğunluk aslında... ...bir sanatçı kolektifi. Ve onların... Çalıştıkları atölyeyi genel e, mekanına Dönüştürmeye karar verdik Bu da aslında sanatçılar O işi, bir yana için üretecekleri işi e, Hazırlarken Almış olduğumuz bir karardı Orası nerede? Onların atölyesi nerede? O e, yoğunluğun atölyesi de Asmalı Mescid'de e, Ve bu Aslında bu iş bir mekansal Bir tecrübeyi e, Tecrübeyi Deneyimi İçeriyor ee, yaklaşık dört dakikalık e, sürelerle deneyimlenebiliyor ve sadece e, maksimum dört kişinin aslında e, katılabileceği. Gruplar olacak. Hı hı, o zaman o dördü anlamda, bir dörtlü oluşturup oraya evet, birlikte gitmek gitmekte. Evet, de evet aynen öyle. Açılış döneminde önünde kuyruk gruplar olacaktır. Gruplar olacak. Viyenelerde öyle çeşitli projelerin önünde kuyruk beklemeye evet, <gülüyor> evet, evet, alışkınız. Alışık. Bunu hı -hı. evet, belki açılış döneminde hatta belki pas geçip sonra daha rahat rahat dörtlü bir arkadaş grubuyla görmek <gülüyor> iyi bile olabilir. Aynen, aynen. O anlamda Viyenelerin bu seneki mekanlarına baktığımızda Hem büyük ölçekli hem daha küçük ölçekli mekanlar var. İşte tarihi bir bina var, müze mekanları var. Temel olarak bir, bu mekanları birbirine bağlayan gerçekten komşu mekanlar oluşları. Ve de aslında sanatçıların projelerinin ihtiyaçlarına uygun olarak mekanların belirlendiğini özetle söyleyebilirim. Peki, Harika. Bu, bu mekanlar dışında e, belki iki projeden daha bahsetmem iyi olur. E, Burçak Bingöl'ün e, projesi e, bu mekanların bazılarında yer alacak ama daha çok e, mekanların dışına çıkan ve aslında biraz Beyoğlu'na yayılan bir proje. E, Beyoğlu'ndaki... E, bitkileri ve çiçekleri toplayarak e, ve ona, o desenlerden yola çıkarak güvenlik kameralarını seramikten üretiyor ve onlara müdahale ederek e, sürekli aslında gözetlendiğimiz bir e, sistemde e, biraz bu kameraların karşısına çıkarak böyle bir şaşırtıcı bir e, deneyim yaşatıyor. E, bu İşin dışında da Ugorondi Noni'nin e, bu sene İstanbul'a kalıcı olmasını istediğimiz bir işi Mustafa Kemal e, Kültür Merkezinin çatısına yerleştirildi ve e, hatırlarsın 1999 Biyanelinde Taksim Meydanında e, "Where do from here? E, Buradan nereye gidiyoruz?" E, sorusuyla. Ee, İstanbullulara aslında e, ulaşmıştı bu iş Diyaneli'nin 30. senesinde aslında İstanbullulara kalıcı bir iş e, bırakabilmenin e, umarım mutluluğunu yaşayacağız orada Diyaneli'den sonra da görebileceğimiz bir iş bir o zaman Bir iş olacak Hı? evet evet Çok güzelmiş peki biraz kişisel bir soru da sormak istiyordum sana bir kısmını aslında yanıtlamış oldun sayılır biraz zor seçmen eminim ki biraz da kişisel bir soru zaten tam da bienal direktör olarak senin kişisel fikrini almak istiyorum her bir mekanda belki özellikle bu ana mekanlarda yani İstanbul Modern Pera Müzesi ve Galata Rum okulu gibi daha grup sergilerine yer veren mekanlarda senin Açık radyo dinleyicilerine tavsiye edeceğin, sana kişisel olarak özellikle dokunan ya da ortaya çıkma hikayesi ilginç, şaşırtıcı, beklenmedik olan ya da Biennale özel yapılan 30 yeni iş var dedim. Belki onların süreçleri ilginç olabilir. Daha Biennale özgü, mekana özgüler. Dolayısıyla senin için daha tırnak içinde kıymetli, kişisel olarak daha kıymetli olan birer ikişer proje söyle desem ve tabii nedenini de öğrenmek istesem bu açık radyo dinleyicileri için yapacağımız özel bir şey olur. Böylece yeni projelerde öğrenmiş oluruz. Bunlar elbette Biennale'nin en önemli, en vurgulanması en iyi işleri olması gerekmiyor. Senin tercihini öğrenmek istiyorum. Bize de birazcık tüyo vermiş olacaksın böylece. Bu soru benim için hep en zor sorulardan biri oluyor. <gülüyor> ve gerçekten nasıl cevap vereceğimi hiç bilemiyorum. Çünkü öylesine bir hazırlık sürecinden geçiyoruz ki... ...her sanatçının üretim süreciyle ve her sanatçının işiyle... ...bambaşka bir duygusal bağ e, kur, kurmuş oluyorum. O anlamda hani bir işi diğerinden ayırmak benim için çok mümkün değil. E, ama... E, Bir fikir belki verebilmesi için, yani e, özellikle yeni üretilen işler ve belki tarih konumlandırmalardan da birkaç küçük örnek vermek isterim. E, Galata Rum Okulu'ndan belki başlayabiliriz. Galata Rum okulunu, e, Okulu'nun as aslında açılışı Pedro Gomez Eganya'nın e, işiyle olacak ve e, Yeraltındakiler isimli işinde başlayabiliriz. E, ...performatif bir yerleştirmeyi izleyeceğiz. Çok fazla detaya girmeyeceğim, bu sürprizini izleyicilere bırakıyorum. Ama Biennale çok şiddetli bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda da Biennale'in, aslında bu Biennale'in ele aldığı ev, işte özel yaşam alanları ve hatta komşuluk ilişkileriyle birebir de ilişkiye giren bir iş... E, aynı mekanda okulda yine Mark Dion'un üretmiş olduğu e, iki çok özel kabine var ve Mark aslında e, Haziran ayının sonunda hem e, Amerika'dan dört e, kişilik bir ekibiyle İstanbul'a geldi hem de Türkiye'den e, ressamlarla bir arada çalıştı ve e, İstanbul'da Hem deniz yaratıklarıyla ilgili olarak bir araştırma yaptı hem de e, tophane çevresindeki aslında e, flora bitki örtüsüyle ilgili bir e, araştırma yaptı. Ve toplamda aslında 128 tane sulu boya e, desen üretildi burada oldukları süre boyunca bir şekilde bu aslında bilimsel bir viri özelliği de var ama tabii çok sanatsal bir anlatımla o bilimsel dinden daha çok böyle hani o anın bir fotoğrafını çekiyor yani belki 20 sene sonra 30 sene sonra o bitki örtüsünün nasıl dönüşeceğini ya da o deniz canlılarından hangisinin hala İstanbul'da canlı bir şekilde bulabiliyor olacağımızı bilmiyoruz yani bizi çok doğayla olan ilişkimizde önemli sorgulamalara e, götürüyor diye düşünüyorum. Mark Dion'un bütün sanat projesi zaten bunun üzerine, bunun üzerine kurulu hı hı. E, ve doğrudan yani şehir şehirle aslında ve şehrin doğa, doğal yaşamıyla ilişkiye girdiği için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ee, yine okulda Erkan Özge'nin yeni bir işi değil ama sanırım İstanbul'da ilk defa sergilenecek Türkiye'de ilk defa sergilenecek ee, Gerçekten çok şiddetli bir iş Yani e, Suriyeli sağır ve dilsiz bir çocuğun e, yaşamış e, olduğu süreci Aslında 3 dakikalık bir videoda anlattığı e, bir hikayeyi izliyoruz <gülüyor> Ee, ve bir genelde aslında bu, bu var yani çocukların ıı, yaşamış olduğumuz ıı, savaşlar, göçler, travmalarla nasıl başa çıkıyorlar ya da nasıl ıı, bir ilişkiye geçiyorlar. Yani bununla ilgili çalışan Erkan gibi Mirak Jamal ıı, isimli bir sanatçımız da var. Adel Abdessemet'in hmm. bir ıı, çok önemli bir ıı, heykelini sergiliyoruz. Ee, o yani İstanbul modernde da, değil o mi? O da Adel Abdesi Metin işi. Hı evet İstanbul modernde. Mirak Jamal'in de çocukluk. E, yani üç yaşından beri aslında İranlı bir sanatçı ve sürekli göç etmek durumunda kalıyor ailesiyle birlikte. Önce eski Sovyetler Birliği daha sonra Almanya, Amerika ve en son Kanada da e, yerleşmeye karar veriyorlar ama şu anda Berlin'de sanatçı e, hayatını sürdürüyor. Bütün e, çocukluğu boyunca e, yapmış olduğu resimleri annesi topluyor ve sanatçı olduğunda onunla paylaşıyor ve o da onları bir e, bir malzeme olarak yani şu andaki pratinde aslında bir malzeme olarak kullanıyor. E, böyle bir bir genelde bir aks olduğunu söyleyebilirim. İstanbul um, Modern'e geldiğimizde aslında bütün bu sanırım daha önceden kullandığımız mekanlarda daha farklı bir sergi e, tasarımı, hı hı. daha farklı bir mekan kullanımını e, arzu etti küratörlerimiz. İstanbul Ama, Modern'i bütün alt katı normalde üç farklı galeri olan bütün alt katını bir bütün olarak bir, bir açık alan gibi kullanıyorsunuz. Evet, yani... E, Öncesinde aslında fotoğraf galerisi, pop-up sergi mekanı, geçici sergi mekanı, hmm. giriş alanı olarak görmeye alışık olduğumuz mekanlar tek bir e, mekana dönüşüyor. Ve çok da fazla aslında duvarın olmadığı, e, mümkün mertebe mekanı daha açık bir şekilde tecrübe edebileceğimiz bir şekilde tasarlandı. E, ve biraz da tabii e, belki mü müzenin, ...içinde bulunduğu dönüşüm süreciyle de ilişim, ilişki kuracak işleri e, görü, görüyoruz. E, müzeden iki, Türkiye'den aslında belki üç tane Türkiye'den katılan aslında <gülüyor> e, sanatçıdan kısaca bahsetmek isterim. İlki Can Değer Furt'un e, daha önce belki Maçka Sanat Galerisi'nde... E, Görmüş olduğunuz bir işi e, ve gerçekten hani çok farklı e, göndermeleri olabilecek e, bir işi e, biyenalde sergiliyoruz. E, Volkan Aslan biyenal için yeni bir e, video e, yerleştirmesi yaptı. Fragmanları şu anda sosyal medyada <gülüyor> görülebilir. <gülüyor> Buradan duyuralım. Evet, kreatörlerimizin Fellini'ye benzedikleri Oo. bir bir video çalışmasını yaptı. Gerçekten bizi çok heyecanlandıran bir süreçti. Alper Aydın aslında Türkiye'de sanırım land art, manzara, arazi, arazi sanatı, sanatı alanında çalışan nadir kişilerden biri. Ve... Bu bir için o da çok hem şiirsel hem de çok şiddetli bir e, yerleştirme yaptı. E, bunun dışında Pera Müzesi'ne kısaca bakacak olursak. Pera Müzesi'nde e, biraz önce söylemiş olduğum gibi aslında koleksiyonla e, ilişki kuran... ...gerek e, Alejandro Almanza Pereda, gerek Fred Wilson... 2003 yılında Venedik, Biyanalı, Avrupa, Amerika pavuonunu pardon pavuyundan aslında pavuyunda yaptığı işten yola çıkarak İstanbul'da ve Türkiye'de Afrika kökenli kişilerin tarihine odaklanarak çok geniş ölçekli bir yerleştirme üretti. Ee, o Pera Müzesi'nde ayrıca Biennial'in e, biraz yani çıkış noktasını oluşturan, e, belki temel düşüncelerini böyle tarihi bir şekilde konumlandırmamızı sağlayan Louise Bourgeois'un Bourgeois'ın Femmezon Kadın Ev isimli çizimi ve onunla ilişkiye giren, ona referans vererek Monica Bonvicini'nin çizimi, e, 2001 yılında üretmiş olduğu video yerleştirmesi ve aynı katda Berlin'de Dürkler'in bir heykeli ve Arjantinli bir sanatçı Liliana Maresca'nın bir yerleştirmesini de bir arada göreceğiz. Yani bu kat gerçekten kadın çok, sanatçıların gücü <gülüyor> çok güçlü bir feminist evet, evet kanatı da temsil edecek. Aynı katta gözde İlkin'in de bu biyanel için ürettiği yeni işleri görme fırsatımız olacak. Müthiş. E, radyosu'nu yeni açanlar için Harici'den Sanat programındayız. Ben programcınız Çerenk ama asıl konuğumuz Bige Örer. İstanbul Bienali'nin direktörlüğünü üstleniyor ve bize Bienal'den bayağı bir tüyö verdi. Bige çok teşekkür ederiz. Hatta zamanımız azaldı. E, son olarak belki şunu söyleyeyim. Bu hafta Bienal'in açılış haftası. Cumartesi itibariyle tamamen halka açık ama öncesinde de beklenen bazı kamusal programlar, performanslar, etkinlikler var. Açık radyo dinleyicilerine özellikle vurgulamak isteyeceğin, kaçırılmaması gereken, belki göz ardı edilebilecek, çünkü sadece İstanbul Bienalin mekanları değil gezilecek olan kentin dört bir yanında Bienal heyecanıyla. Kent bir sanat festivaline dönüşüyor, fuar da var ama sanatla iştigal eden herkes aslında bu dönemde ya bir şeyler yapıyor ya başka projelere destek veriyor. Sen neler tavsiye etmek istersin İstanbul Bienalinin bu hafta kaçırılmaması gereken etkinlikleri arasında? Biyanel'in kamusal programı için, için e, sanatçı ve akademisyen Zeyno Pekünlü ile birlikte çalıştık ve gerçekten çok çok e, keyifli ve ufuk açıcı bir süreç oldu bizim e, için. Buradan duyurayım önümüzdeki hafta da Zeyno Pekünlü e, haricinden sanatın konuğu olacak kamusal programla ilgili bütün ayrıntıları onunla konuşacağız. 15-16 Eylül'de e, kamusal programınız var ama değil mi? Evet. E, Zeyno kamusal programla ilgili detaylı bilgileri zaten. Zaten gelecek hafta paylaşır ama ben e, açılış haftası gerçekleştireceğimiz e, programla ilgili kısaca bilgi vermek isterim. BNL sanatçılarından Heba Amin e, ve Fred Wilson'ın konuşması olacak. E, bunun dışında e, 16 Eylül Cumartesi günü saat 14-18 e, arasında Pera Müzesi'nde seçilmiş aileler başlıklı bir e, panel düzenliyor olacağız. Bu panelde. Ee, Joseph Masat, Şah, e, Şahsat Mojaf ve Şükrü Argun katılacak. Ee, herkesi e, bekleriz kamusal programımıza. Bir yana boyunca da her hafta aslında bir etkinliğimiz olacak. Kimi zaman konuşmalar, kimi zaman e, müzik, e, kimi zaman yemek. E, çok farklı aslında formatlarda etkinlikler düzenlemeye Çalıştık bu Biennale'de. Bir kez çok teşekkür ederim. Heyecanla bekliyoruz yarından itibaren Biennale'i gezmeyi. E, tarihlerini hatırlatmak adına 16 Eylül 12 Kasım 2017 ücretsiz olarak İstanbul Biennale'ni 15. edisyonunda ziyaret edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.